Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Halil İbrahim sofrası programında beraberiz. Bugün sizlerle beraber 40 yaş ve sonrası programını paylaşmak istiyoruz. İnşallah hayırlar getiren bir program olur. Değerli dinleyenlerim, Çocukluğumuzdan beri, Yaşlarla ilgili çok şeyler söylenir. Şu an bizleri dinleyen, lise çağında veya 20 yaşın altındaki insanlarda, 15-20 yıl, 30 yıl sonrası için planlar yaparlar. Bizim de ve her insanın olduğu gibi. Bu planlardan bazılarına ulaşamadan, ömrümüz yetmeden dünyadan ayrılırız. Bazılarına eriştiğimizi görürüz. Bu da her yaratılan insan için aynıdır. Yani her birimizin yapabildiğimiz ve yapamadıklarımız var. Yapamadıklarımız bizim gayelerimiz, hedeflerimiz vesaire. Yine çocukluğumuzdan beri duyduklarımızdan bir tanesi de o kırk yaştır. Bir emekli olayım yani kırklı yaşlardan sonrası hem de. Şöyle bir rahata ereyim. Şöyle bir tatile çıkarım veya umreye giderim veya ailemle yapamadığım şu şu etkinlikleri yaparım diye hep bir 40-50'li yaşlardan sonrası için planlar olur. İşte onlar emeklilik planlarıdır. Bugün çok fazla bizim için önemli olmadığını düşündüğümüz birçok şey o 40'lı yaşlardan sonra bizim aklımıza gelmekte işte hem bilim insanlarının çalışmaları aynı zamanda da 40 yaşın dinimizce önemini bugün masaya yatıracağız 40 yaşından sonraya biraz daha yakın bir plandan eğileceğiz bakacağız kardeşlerim insan işinden emekli olabilir devlet memurudur sağlık teknisyenidir Sosyal güvenlik kurumundan sigortası vardır veya Bağkur'dan. Evet, emeklilik olabilir ama kulluktan emeklilik olunmuyor. Yaşlı bir insanın da, Allah'ın nazarında emekli olmadığını bilmemiz gerekiyor. Evet, yaşlılara mahsus ayrı seçenekler vardır. Mesela fıkıh kurallarında da geçer ama... Kulluğun gerektirdiği vazifelerden hiçbir yaşlı insan veya kırkını geçen insan muaf olmaz. Allahu Teala dilediği gibi ve dilemesinin hiçbir engeli olmayacak şekilde bizi yarattı. Ne iki kulağımızın ne on parmağımızın olmasını kendimiz belirlemedik. Annemiz şu kişi olsun. Veya ben bu ilde, şu köyde dünyaya geleyim, şu coğrafyada nefes alayım. Hayır, bunlarla ilgili hiçbir pazarlığımız olmadı, haşa. Kendisi ne murad etmişse, şekil vermişse öyle oldu. Dilediği gibi ve hiçbir yerden onay almaksızın bizi yarattı. Plan onun, hikmet de şüphesiz onundu, Celle Celaluhu. Biliyorsunuz, kendi çocukluğumuz, aklımızın erdiği zamanları hatırlamak bile kafi. Bir çocuk, anne babaya muhtaç şekilde yaratılıyor. Sonradan, adım adım büyüyor, ayakta durmayı öğreniyor. Çocukluk, ergenlik derken, bir anda, ama yıllar geçiyor. O bir anda, yaş ilerleyince söyleniyor, kocaman bir hanımefendi, kocaman bir delikanlı oluyor. Ve bir gün geliyor, eğer gelirse, birinin elinden tutmasına muhtaç hale, yeniden dönüyor. Ne kadar ilginç değil mi? Dünyaya geldiğimiz o aylarda, en az bir sene, iki sene boyunca, kendi başımıza adım atamayacak haldeyken, artık, o yaşlardan sonra adım atmaya başlıyor, hatta, ''Ben neymişim?'' diye hissetmeye başlarken, belli bir zamandan sonra yine kendi başımıza yürüyemeyecek hale geliyoruz, başa dönüyoruz ve bu dünyadan ayrılıyoruz. Evet, sözüm ona, ''Bebeklik ve ihtiyarlık arasında bir hayatımız var, İki ezan arasında'' derler ya, aynen onun gibi. Doğduğumuz mutlaka beş vaktin bir tanesinin arasına tekabül ediyor. Öldüğümüz zaman da öyle. Kulağımıza okunan ve sala. Kundakta annemizin kucağında gibi birilerinin bir bardak su içirmesine muhtaç şekilde de kalma ihtimalimiz var. Milyonlarca insanın olduğu gibi. Evet, 40 yaş ve sonrası aslında en zor dönemdir. Bugünkü programı zaten hazırlıyor olmamızın altındaki temel bu. Hep ergenlik çağının, gençliğin, evlilik öncesi o stresin, hatta ilerleyen zamanlarda bunalımın ne kadar zor olduğunu anlarız. Ama gel gelelim, kırklı yaşlardan sonra daha ağır sorumluluklar, ve sinir sisteme yıpranmış insanlar olduğumuzda, daha ağır bir yükün, omuzlarımızda ağırlığını hissederiz. Neden kırklı yaşlardan sonra? Birçok akrabamız ölmeye başlamıştır. Çünkü kendimiz de artık ölüme daha yakın hissederiz. Evet, ilerleyen dakikalarda konuşacağız inşallah. Ölüm gence, orta yaş, yaşlı kadın, erkeğe bakmıyor. Ama ekseriyet diye bir şey var. Yani günün tabiriyle genellikle böyle oluyor. Akrabalarımız vefat etmeye başlıyor. Çocuklar büyüyor. O yavrularımızın çevreyle beraber, ki buna okul, mahalle, akraba kültürü dahil, birçok etmenle beraber değişmeye başladığını görüyoruz. Çocuklarımızın okuması, çocuklarımızın el, e, kollarının büyüdüğü kadar sorunlarının da büyümesine şahit oluyoruz. Ve çocuklarımızın evlenmesi, onların evlilikten sonraki sorunları, kendi hastalıklarımızın başlaması, bunlar bizi çok ama çok yıpratıyor. Evet, imtihandır bunlar. Peki, imtihan 40 yaşından sonra mı başlıyor? Hayır, imtihan aslında hep vardı. Ama biz o kadar yoğun bir hayat yaşadık ki, o kadar koşuşturmalı bir sürecimiz oldu ki, farkına bile varamadık çoğu zaman. Ne zaman bir trafik kazası, bir vefat haberi, iflas veya savaşlar o zaman hissettik. Ama imtihanın merkezinde nefes alıp verdiğimizi yıllarca unuttuk. Öyle yaşlar, kırklı yaşlar, Ruhi bunalımların en üst seviyede olduğu, evet insanın olgunluk çağına geldiği, ama onunla beraber bir çıkış yolu aramayla, tehlikeli virajlara da yaklaştığı bir zaman, içkinin, kumarın, şans oyunlarının vs. birçok haramın da işlendiği zaman. İnsan kendi kendine şöyle bir sorsa, gençlere de, Soralım hadi, desek ki, kaç yaşında bir insan olgunlaşır? 3 aşağı 5 yukarı şu cevabı veririz. 40-45 yaşlarında, yani tecrübe sahibi olduktan sonra. Bu 2 yaş aşağı 3 yaş yukarı olabilir. Ama ekseriyetle kime sorsam, evet insan 40-45 yaşlarında tam olgun hale gelir derler. Doğrudur bu. İnsan o yaşlarda daha sağlıklı bir e, bakış açısına sahip olur. Çok daha düzgün düşünen, sağlıklı kararlar alabilen bir birey olmuştur. Bundan dolayı da 40 yaşın tam olgunluk yaşı olduğu da tanımlanır. 40 sayısı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de üç yerde bir vurgu vardır. İlginç, pek çok peygambere peygamberlik vazifesi 40 yaşında verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de hatırladınız, evet, peygamberlik vazifesi yine 40 yaşında verildi. Musa aleyhisselamın Tur dağında geçirdiği 40 geceden bahsedilir. Yine İsrail oğullarının Kırk yıl çölde perişan bir halde dolaşmasından bahsedilir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bugün biraz zaten bunun yakından görüntüsüne bakmaya çalışacağız. Ahkaf suresinin 15 ve 19. ayetlerinde de geçer. Kırk yaşına basanlara bir hitap vardır. Yine Neml suresinde de geçer. Kırk yaşına ulaşıldığı zaman, yapılması tavsiye edilen bir dua. Evet, işin bilimsel boyutunu da bugün ele alacağız. Karşılıklı gidecek hem dinimizin anlatımları, bu konudaki elimizdeki bilgiler, tecrübeler, aynı zamanda bilimle de iç içe programı sürdürmeye çalışacağız. Bakalım 40 yaşından ve sonrasından bahsederken, Vücudumuzda hangi değişiklikler oluyor? Ve bunların hangileri normaldir? Bizleri neler bekliyor? Ama şimdi daha önemli bir yerdeyiz. Sözlerin en güzelinde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şöyle buyuruyor. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Biz insana anne babasına güzel muamele etmelerini emrettik. Zira annesi onu, nice zahmetlerle onu karnında taşımış ve nice güçlüklerle onu doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet insan, gücünü kuvvetini bulup kırk yaşına girince, Ya Rabbi, Gerek bana, gerek anne ve babama lütfettiğin nimetlerine, şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni ve bana salih, dine bağlı makbul, nesi makbul bir nesil nasip eyle Rabbim. Senin kapına döndüm, ben sana teslim olanlardanım der. İşte biz, Onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip, günahlarını affedeceğiz. Bunlar, cennetlik arasındadır. Bu, onlara söz verilen gerçek bir ayettir. Gerçek bir vaattir. Bir de öyleleri var ki, kendisini imana davet eden anne ve babasına öfbe, yetti artık benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde, siz beni mezarımdan dirilip çıkarmakla mı korkutuyorsunuz, derken onlar, Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına, yazık ediyorsun kendine, derler. İmana gel, Allah'ın vaadi gerçektir. O ise, yine de bu ahiret inancı, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, diye diretir.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 asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu doğruyu söylemiştir. İşte tekrar ettiğimiz, duyduğunuz ayette, kırk yaşına özellikle bir vurgunun yapıldığını duyduk. Ayrı zamanda iki tip evlada dikkat çekildi. Hayırlı evlat ve hayırsız evlat. İnsan hayırlı evlat olmaya yönlendiriliyor. Allah'ın hoşnut olacağı salih amel işleyebilme konusunda Allahu Teala'dan yardım istemek bize tavsiye ediliyor. Sonraki ayetlerde hayırsız evlat ve onun özellikleri anlatılıyor. Evet, insan genellikle tam da ayette aktarıldığı gibi 40 yaşına geldiği zaman anne olmak nedir, baba olmak nedir daha iyi anlıyor. Ve kendi o çocukluk yaşlarını mukayese ediyor, kıyaslıyor. Demek ki ben de benim kızımın, benim oğlumun beni incittiği gibi anne ve babamı incitmişim. Demek bunlar anne ve babamın da başına gelmiş veya ben, kendi kızım ve oğlum gibi şu şu hareketleri yapmadım deyip işin içinden sıyrılmaya çalıştığımız bir dönemde olabilir. Ama ekseriyetle kırk yaş bir olgunluk yaşıdır. İnsan kırk yaşında kemale erer. Yani olaylar karşısında nasıl bir tavır takılması gerekiyor, durum değerlendirmeleri veya değerlendirmelerini önceki dönemlerden, daha isabetli yapma fırsatı vardır. Onun için kırk yaş duası önemli bir işaret ve tavsiyedir. Du'a müminin silahı bildiğiniz gibi. Du'a Allahu Teala ile bir iletişim kurmaktır. Hiçbir aracı olmadan kendisiyle söyleşmektir. Ayetin hemen sonlarına doğru yapılan o duayı. Programımızın sonunda inşallah tekrar edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu, 40 yaşından sonra demek ki, her birimize bu duayı yapmayı ve anlamayı da emretmiş bulunuyor. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde şöyle geçiyor. Allah, kimi altmış yaşına ulaştırdıysa, onun kıyamet gününde konuşma hakkı bitmiştir. Yani 60 yaşına kadar hayat verdiği insan. Amiyane tabirle adam olacaksa olacak, kendini derleyip toparlayacaksa toparlayacaktır. O saatten sonra yeni bir şey olmaz. 65 yaşına gelmiş birinin hala aynı haramlara, günahlara devam etmesi Boş şeylerle meşgul olması vesaire Allah'ın nazarında adam olmak ve olmamak ile ilgili bir işarettir. Bugün siz de bunları görmüşsünüzdür. Nur yüzlü dedelerimiz, nenelerimiz olduğu kadar çok ilerleyen yaşlarına rağmen bir türlü inadından ve inançsızlığından vazgeçmeyen insanları da görüyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman zaten bu insanın bir ayağı çukurda. Evet herkes ölüme yakın ama şöyle bir baktığım zaman 90 yaşındaki bu kişinin ölümü hatırlaması gerekmez mi? Neden hala bu yanlışlara artık bir dur demiyor? Neden şu şu şu e, haramlara son noktayı koymuyor dedik ve diyebiliriz de. Lakin unuttuğumuz bir şey var. İşte az önceki hadis-i şerifte aktarıldığı gibi belli bir yaşa kadar nasıl devam ederse genellikle böyle devam ediyor. Yani 3 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında yaptığınız bir hatayı 40 yaşlarına kadar muhakeme ettiniz, düşündünüz. Evet 40-45 yaşlarında karar verdiniz. Hadi diyelim artık 50 yaşına geldiniz ama 60-65 yaşından sonra bütün o kapılar neredeyse kapanıyor ve değişim imkansıza yakın bir hale geliyor. Değerli kardeşlerim, elbette şunu da unutmamamız lazım. Tevbemizi, hatalardan dönme potansiyelimizi her an kaybetme riskimiz var. 20 yaşında olan bir genç kardeşimiz de ölümü her an bekleyebileceği gibi, 60-70 yaşındaki de aynı şekilde ecele yakındır. Yani 40 yaşındayım daha, 15-20 yılım daha var diye düşünmemek gerektiği gibi, şu an bu programı takip eden değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim de sakın 60 yaşına kadar vaktim var diye de düşünmesinler. Müslüman akıllı insan, Müslüman Sadece bugününü değil, yarın karşılaşması, muhtemel tehlikeleri de önceki yaşayan insanların ibretlik hayatlarından çözebilen insandır. Şimdi sizlerle beraber buraya bir virgül koyacağız ve bilim dünyasının yaşlılık ile ilgili tespitlerine geçeceğiz. Bakalım neler oluyor vücudumuzda. 35 yaşından sonra her organizmanın birçok değişikliğe uğradığı saptanmış. İnsanların neden yaşlandığı konusunda birçok teoriler geliştirilmiş ama bunların hiçbiri tam olarak kanıtlanmamış. Yani bugün size yaşlılık bundan dolayıdır diyebileceğim her tıp otoritesi tarafından kabul görmüş bir teori yok. Lakin bir takım öne çıkan çalışmalar var. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Yaşlanmanın tek başına bir sebebi yok, onu anlıyoruz. Bazı teoriler daha akla yatkın geliyor. Örneğin, programlı yaşlanma teorisi diye bir teori var. Bu türün yaşlanma hızı, o türün genleriyle önceden belirleniyor. Yani hastalığımızda, birçok teşhis konuyor. Onlardan bir tanesi nedir? Hepimiz duyarız. Ailenizde şeker hastası var mı? Veya işte kanser var mı? Kalp kardiyovasküler hastalıklar var mı? Bilinen tabirle ne diyoruz? Genlerden geliyor. Atalarımızdan geliyor. İşte bu teoriye göre genler hücrelerin ömürlerini de ipuçlarını da verebiliyor. Tabi bu çok kritik bir mevzu. Bir insanın ne zaman öleceğini, başına neler geleceğini sadece Allahu Teala bilir. Ama bu mevzuyu şöyle anlayalım: Bugün meteoroloji diye bir kurumumuz var. Sadece biz vatandaşlar değil, denizde ticaret yapan insanlardan tutun da, astronomi olaylarına kadar, uçakların kalkıp inmesine kadar birçok konuda istifade ediyoruz. Peki? Meteoroloji bir bilim mi yoksa münecimlik mi? Üç gün sonra yağmur yağabilir veya yarın şöyle şöyle bir fırtına esebilir dedikleri zaman bu münecimlik mi? Hayır. Belirli bir takım etmenleri toparlıyorlar. Bunların sonrasında tahmin yürütüyorlar. İşte aynen bunun gibi meteorolojiden nasıl biz istifade ediyoruz? Genler üzerine çalışma yapmışlar. Ve yaşlanma hızı bir insanın annesinin babasının veya anneanne ve babaannesiyle ortak olduğunu görmüşler bu teoriye göre. Serbest radikal teorisinde ise hücrelerin kimyasal reaksiyonlarının yolaştığı zararın birikmesi nedeniyle yaşamlarını bir zaman sonunda artık sürdüremez hale geldikleri görülmüş. Yani daha anlaşılabilir bir tabirle. Bize bir yaşam verilmiş ya, genlerimizin tabi içerisinde bir sürü sarmallar var, hala ortaya çıkarılamamış şeyler var. Hücrelerimizin, yavaş yavaş azalmasına, yok olmasına karar verilmiş. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yarattığı, bu sanat eseri olan biz insandaki, prosedür bu. Yaşlanmayı geciktirici, deriyi daha sıkılaştırıcı, şu bu, hepsini boş verin. Böbreğimiz, Akciğerimiz, bağırsaklarımız, beynimiz, kalbimiz yaşlanmaya hücreler daha hızlı bir şekilde kimyasal reaksiyonlara gidiyor, yakınlaşıyor, zararlar birikiyor ve hücre ölümleri artıyor. Ve bizler yaşlanıyoruz. Derler ya 40-50 yaşından sonra artık efendim hastalıkları gördüm. Şu yaşa kadar hastahaneye gitmiyordum diye. Evet. Yaşla beraber hücreler normal işlevlerini yitirinceye ve ölünceye kadar gittikçe vücudumuzda daha fazla hasar oluşuyor. Belki siz de duyuyorsunuz, ilgili olanlar vardır aranızda. Antioksidanlar denilen vücudumuz için çok yararlı maddeler var. Bir de yine duydunuz biliyorum, serbest radikaller dediğimiz vücudumuzda, bir takım oluşumlar var. Serbest radikaller toksinlerle besleniyor vücudumuzda ve hücrelerin daha hızlı ölmesine ve kansere sebebiyet veriyor. Adı üzerinde zaten radikal hücreler bunlar. Serbest radikal deniyor. Kafasına göre hareket etmeye başlıyor diğer hücrelere. Bu kayısı ettiğinizde. İşte antioksidanlar da bunlarla savaşıyor. Bugün birçok ürünün çay bitki grubunun üzerinde doğal antioksidan içerir diye yazı görürsünüz bilim insanları şöyle demişler anlayabileceğimiz şekilde nasıl ki bir savaşta öncü gruplar vardır atlılar vardır eski zamanda şimdi füzeler uçaklar kitle imha silahları onların yerini alıyor bunun gibi bir savaş söz konusu vücudumuzda bizler ne kadar doğal antioksidan alırsak o serbest radikallerle savaşıp onların o hücre seviyesindeki zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani vücudumuzda değişiklikler de oluyor anlayacağınız. İnsan vücudunda yaşlanmayla beraber belirgin değişiklikler oluyor. Peki ilk belirtisini yaşlanmanın ilk belirtisi sağ veya sol gözünüzün yakınındaki nesnelere kolayca odaklanamaması. Yani 40 yaşından sonra biliyorsunuz okuma zorluğu yaş yaşanıyor. 40 yaş civarında gözlük kullanmadan okumak zor hale geliyor. İşitme duyusu ile ilgili şeyler de var. Yaşlandıkça en tiz sesleri duyma becerisinde azalmalar oluyor. Kulağımda çınlamalar var demeye başlıyoruz. Dolayısıyla yaşlandıkça birçok organımızda olduğu gibi kulağımızda da duymada azalmalar oluyor. Hatta bazen bazı harfleri çok iyi duyarken bazılarını hiç duyamadıklarını biliyoruz. Sonra çoğu insanda vücuttaki yağ oranı yaşlandıkça yüzde 40'tan fazla artmaya başlıyor. ve Dolayısıyla yağın dağılımı da değişiyor. Evet, kişi 20 yaşında 30 yaşında, bir şekilde fazla yağı varsa, bu vücudunun diğer bölgelerine dağılsa da, derinin altındaki yağ miktarı azaldığı için, karındaki arttığı için deri inceliyor, buruşuyor, daha dayanıksız hale geliyor. İşte, yaş ilerledikçe de, hem yağlar, verilmesi, daha doğrusu zayıflamak, yağın atılması zorlaşıyor, elimizde de sırt kısmının görüntüsü değişiyor. Yaşlılık, Yavaş yavaş kurumak, bir başka tabirde. İç organların fonksiyonu, 20 yaşında tavan yapıyor. 25-26 yaşlarına kadar yapılan çalışmalar onu göstermiş, vücut son derece sabit bir hızla çalışıyor, hücreler uzun zaman yaşıyorlar ve en güçlü adımlarımızı atıyoruz kararlar bakımından olmasa da vücut olarak fiziksel olarak en güçlü olduğumuz zamanlar 25, 32, 33 yaşları arası. Peki ne oluyor sonra? 30 yaşından önce maksimuma ulaşan o vücudumuz, hareket kabiliyetimiz yavaş yavaş ama sabit bir hızla gerilemeye başlıyor. Lakin Allahu Teala öyle güzel bir beden bizlere bahşelemiş ki, birden tüm hareketleri yapamaz duruma gelmiyoruz. Mesela 50 yaşındaki bir insan eğer çok ağır hasta değilse kendi abdestini alıp lavaboya gidip veya araba kullanıp işlevini görüyor. Nedir bu işlevler? Temel ihtiyaçlarımızı gidermek için. Yani yaşamımızı idame ettirmek için yeterli organların çoğu bedenin gereksinim duyduğundan çok daha fazla kapasiteye sahip. Mesela karaciğerimizin yarısı hasara uğrasa bile geri kalan doku normal işlevlerini sürdürebiliyor. Ölümcül olmuyor. Lakin bedende yaşla beraber böbreklere, karaciğere, beyne giden kan miktarı azalmaya başlıyor. Daha fazla üşüyoruz. Böbreklerin İlaçları atma becerisi azalıyor. İşte o yüzden ilaçlarla aramızda mesafe olmalı. Ne kadar biz ilaçlardan uzak kalırsak o kadar bizim için faydalı olacaktır. Çünkü karaciğerimiz tüm vücudumuzdaki mikropların temizlendiği, atılmaya çalışıldığı veya biriktirildiği yerdir. Böbrekler ve karaciğerler ortaklaşa çalışırlar. 40'lı yaşlardan sonra özellikle çok fazla ilaç kullanımı, tabi mecbur kaldığımız zaman kullanacağız ama keyfi ilaç kullanımı da böbrek ve karaciğere zarar verecek. İnsan nabız hızı ayarlama mekanizmalarında değişikliği hisseder, 40'lı yaşlardan sonra kalpten çıkan kan miktarı azalır, akciğerin hava dolaşım kapasitesi azalır dolayısıyla ne kadar fazla yürürse yaşlı insanlar, Efendim 50'li 60'lı yıllardan daha fazla belirgin hale gelirler o kadar tıkanmalar başlar. İşte bu birkaç dakikalık yolculuğumuz bilim dünyasının yaşlanmaya e, bakışını veya anlandırmaya çalışması diye söyleyebiliriz onu içerdi. Bizler tekrar konumuza dönecek olursak iki tane hadisi şerif paylaşmak istiyorum sizlerle. Müslüman olarak ihtiyarlayan kimseye ikram eden, Nuh aleyhisselama ikram etmiş gibi sevap alır. Nuh aleyhisselama ikram eden de, Allahu Teala'yı Teala'ya ikram etmiş olur. Ve diğer bir hadisi şerif, Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle, Müslüman olarak ihtiyarlayan bir müminden daha eftal kimse yoktur. Peki nedir tekbir, tahmid, tesbih? tehlil. Tekbir Allahu Ekber zaten başlarken namazlara getirdiğimiz tahmid elhamdülillah diyoruz tesbih de subhanallah diyoruz. Tehlil la ilahe illallah demektir. Evet tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak ihtiyarlamamız isteniyor. İnşallah buna nail olanlardan oluruz. Şimdi geçelim bir başka yere. Diyelim 40 yaşını aştınız. 50, 55, 60. Yaşlı insanlar geçmişte yaşadıklarından daha fazla ders alanlar demiştik. O geçmişin muhasebesini. Ben ne yaptım? Ömrümü nasıl geçirdim? Nasıl kazandım? Kazandığımla ne yaptım mesela? Onları düşünmeye vakit ayırmanın en geniş vakti belki bulmanın imkanlı olduğu bir zamandır. 45 yaşındaki biri, hayatın yoğunluğundan dolayı belki buna vakit ayıramayabilir. Ama onun için de bu gereklidir. Lakin 60-65 yaşına geçtikten sonra bu konuyu, daha iyice düşünmek lazımdır. O 60 senenin ne ara geçtiği, nelerle geçtiği, ve bundan sonra neleri daha iyi yapabileceği gibi konularda düşünmek, küslükleri, yaptığı yanlışlarda kul hakları varsa onlarla uğraşmak ve telafi etmek lazım. Yani kısaca ahiret yolculuğuna hazırlanıyoruz. O ahiret yolculuğunda azığımız çok daha önemli oluyor eğer bize 60 yaşından sonra da yaşama fırsatı verilirse, temizliğe devam etmeliyiz. Bugün, acizane, gözlemlediğim bir yanlış var. Emekliliğe bakış. 45 yaşında, 50 yaşında birçok insan, ne yaptı? Emekli oldu. Hatta o kadar sevindi ki, artık sabit bir maaşım var diye. Erkenden emekli olan bu insanlara, akrabalarımda dahil olmak üzere, yıllardır dikkat ediyorum. Birçoğunda psikolojik sorunlar, aşırı gerginlikler ve can sıkıntıları var. Ve hepsinin dediği şey şu, keşke ben emekli olmasaydım, birkaç yıl daha çalışsaydım. Şimdi o kadar ara verdim ki, üzerimde bir tembellik var, ve yeni bir işe de girecek enerjiyi üzerimde bulamıyorum çünkü 10 sene olmuş 45 yaşında emekli olmuş şu an 55-56 yaşında hangi işe gideceğim çalışacağım vesaire yine bir başka söylenen şimdiki aklım olsaydı emeklilik zamanında şunu yapmalıyım bunu yapmalıyım diyeceğime ya o zamana kim öyle kim kala benim enerjim varken sağlığım varken mutluluklarımı on yıl, yirmi yıl, otuz yıl sonrasına atmayayım derdim. Hep bunlar pişmanlık. Ama konunun ayrıntılarına dikkat buyurursanız emeklilik var. İnsan hayattan emekli olmamalı. Eğer emekli olduysanız evde durmamalı. Özellikle abilerimizden bahsediyorum. Bugün maalesef Öyle tartışmalar, kavgalar yaşanıyor ki, hiçbir işe karışmamak mı, yoksa her işe karışmak mı? Bunun da örnekleri var. Şimdi emekli abilerimiz, genelde hep şikayetler o yönde gelir, evlerinde her işe karışmakla bilinirler. Balkonda oturmak veya caminin, şadırbanının yanında bir yerde, bankta oturmak, kişiden kişiye farklı görülse de aslında ahlakı nasılsa ona göre aynıdır. Yani camide de dedikodu etmeyi e, alışkanlık haline getiren bir insan evinin balkonunda da o vakti geçirdiği zaman ikisi de negatiftir ve hayır namına o saatlerini geçirmemişlerdir. Peki ne yapmamız gerekiyor? O zaman madem emekli olduysak Emekli olduktan sonra kendimize bir meşgale bulmalıyız. Çok fazla konuşmak, dırdır yapmak, efendim torunlara veya gençlere ders vereyim derken sürekli onları azarlamak, iyilik yapayım derken maalesef kötülük yapmaktır. Emeklilik olursa ibadete daha fazla vakit ayırmak ve o ahiret yatırımlar, yatırımlarından bahsettik ya, onlara hız vermek için biz emekli olmalıyız. Şöyle bir forsumu göstereyim, evi teftiş edeyim, gideyim damada veya gelinime, hayatı zehir edeyim diye değil, her şeye karışarak, çok konuşarak, gereksiz yorumlarda bulunarak değil. Eğer böyle olursa, emeklilikten hayır görebiliriz. İnsanlara iyi bir örnek olmak, şöyle hayattan alacağını, bugüne kadar neler yaşadığını gözünün önüne getirip de, ben ne yapabilirim eksik bıraktığım yönler için diye yaşayan bir insan olacaksanız, emeklilikten hayır görebilirsiniz Allah'ın izniyle. Ama bunun dışındaki emeklilik, Müslüman'ın başına dert olmuştur. Hep bunun örneklerini maalesef acı tecrübelerle bildik. Emekli biri, Cami bahçesinde ezanı beklerken, geçirdiği vakitlere de acımalı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Evde oturma, caminin bahçesinde oturma, ne yapıyoruz? En azından, cami bahçesinde oturup da, dedikodu yapacaksak, onca güzel iş imkanı, hiçbir güzelliğe vesile olunamazsa bile, dua ederek müminlere, Yardımcı olmalıyız. Gıybetle, çekiştirmekle veya insanlara bağırıp çağırmakla o vakit geçecekse sükut etmek, tesbih eline alıp da zikir çekmek daha eftaldir. Kardeşlerim, bugün şöyle bir e, garip durum var. Onu sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. ''Televizyon başında, düğünde, eğlencede ve boş işlerde neden yaşlılar var? Onların daha fazla ahiret işleriyle ilgilenmesi gerekmiyor mu?'' diyor mesela gençler. Çünkü o yaşa gelmediler. Zannediyorlar ki, 30 yaşına kadar, 40 yaşına kadar insanda bazı istekler, hevesler olacak, 50-60 yaşında bunlar azalacak, 70 yaşında insan bir melek olarak yaşayacak, yolda böyle görürken sanki melekleri görüp de selam verip alacak şekle gelecek. Böyle bir şey yok. İnsanın nefsi yaşlanmıyor. İnsanın vücudu yaşlanıyor. Bir insan, evet doğru diyorsunuz. Neden boş işlerle uğraşıyorsun? Ölüme daha yakınsın diyelim. Tamam. Ama nefis doymuyor arkadaşlar. Ve nefisle mücadele buradan neyi öğreniyoruz? Sadece 15-20 yaşında olmuyor. Peki, ne yapılabilir? Bizim işimiz biraz daha fazla okumak olabilir. Mezarları ziyaret etmek olabilir. Geçmişin muhasebesini etmek olabilir. Kabirde ne ile karşılaşacağını düşünmek olabilir. Ve biraz daha belki hayata ciddi bakmak lazım olabilir. Evet, neşeleneceğiz, neşeleneceğiz yavrularımızla, torunlarımızla nasip olur inşallah, pikniklere gideceğiz. Lakin cebimizde her zaman ölüm olmalı. Cebimizde her zaman daha iyiye nasıl gidebilirim, hangi hataları yapmıştım zamanında, şimdiye neleri taşıyabilirim, neleri silmeye çalışabilirim, onu düşünmek lazım. Bu Mevzuları bizlere Büyüklerimiz Yaşı bizden daha büyükler Hayatını daha hayırlı işlere Adayanlar anlattı Bir hadisi şerif var Yaşlılara saygı duyurmak, e, duymak Gerektiği ile alakalı Kim rivayet ediyor Enes İbni Malik anh. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kim yaşlı birine Yaşından dolayı hürmet ederse Allah, o kimsede, o yaşa geldiği gün, ona hürmet eden birini karşısına çıkarır. Ne ekersen, onu biçersin, değil mi? Bugün, mısır ektin, hasata geldiğin zaman, şeker pancarı çıkmıyor. Veya tarlayı boş bıraktınız, veya buğdaydı çok az ektiniz, o kadar çıkıyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Dolayısıyla, biz, Yaşlıya karşı gereken hürmeti göstermezsek aynı yaşa geldiğimiz zaman aynı saygısızlığı da Allahu Teala bir vesileyle bize yaşatacak demektir. Hürmet dendiği zaman aklınıza sadece şu insanlar, bu insanlar diye gelmesin. Yaşını alan her insan aslında yaşlanmamış her insana saygı duymak ama hürmet genelde bilinen tabirle yaşını alan insanlardır. Peki, ne yapmam lazım? Yaşlanan insanlar neyi sevmezler? Sözlerinin kesilmesini, yanlarında yüksek sesle konuşulmasını, bir ihtiyaçları olduğu zaman, etraftaki insanların onlarla mimiklerini kullanarak, taklitlerini yaparak dalga geçmemelerini, kendilerine yardım edilmesini, ve bazen alıngan olduklarında ilgi görmek isterler. Görmek ve görmemek istedikleri çok şey var. Biz de bunları bugünden aklımızın bir köşesine yazmalıyız. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Ebubekir radıyallahu an'ın babası arasında bir diyalog geçmişti. Daha doğrusu Mekke fethedildiği gün efendim, Ebu Bekir radıyallahu an babasını getirmişti Ebu Kuhafe o zaman 100-102 yaşlarındaymış. Bembeyaz bir ihtiyar ama tabi iman etmemiş henüz. Babasının evine gitti aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirtti şöyle önüne oturttu. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten babasını çok iyi tanıyor yani görmüş çünkü en yakın dostunun babası. Ebu Bekir radiyallahu anh'a döndü ne buyurdu? Ya Ebu Bekir bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya kadar getirdin? Biz onun ayağına giderdik. Tabi Ebu Bekir radiyallahu anh'ın da niyeti şu babasının Müslüman olmadığını biliyor bu haliyle senin ayağına gelmesi daha uygundu efendim demiş. Yani Müslüman olmadığı için. Ama ilk o cümleyi duydunuz. Bu bembeyaz ihtiyarı niye buraya kadar getirdin? Biz onun ayağına giderdik. Demek ki bize nasıl davranılmasını istiyorsak şimdiden biz o hal ve hareketlere yapışmalıyız. Kardeşlerim Yaşlılık Allahu Teala'nın bir kanunu, fıtrattan gelen. Ne demek fıtrattan? Değiştiremiyoruz. Biz ölmeye geldik bu dünyaya. Yaşlanmaya diyemiyorum. Çünkü yaşlanacağımız kesin değil ama öleceğimiz kesin. Biz ölümle nişanlandık. Hayat ağacının aldığı son şekildir yaşlılık. Çocukluk, gençlik, Olgunluk derken ömrü olan herkes kendini bir gün o ihtiyarlık potasında buluverir. Saçların dökülmesi, beyazlaşması, sakalların beyazlaşması, göz etrafının çizgilerle dolması, ikide bir tekrarlanan hastalıklar. Artık insan bu devrede o sürekli söylediği güçlüyüm, başarıyorum Bugün kendimi ne kadar iyi hissediyorum kelimelerinin yerine acizliğe bürünür. Artık güzellik yerine çirkinlik vardır. İlerleme yerine gerileme vardır. Sıhhat yerine hastalıklar vardır. Çünkü bunlar kaçınılmazdır. Kur'an-ı Kerim zaten bu durumu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmıştır. İşte El-Mü'min suresi 67 ve En-Nahl suresi 70. ayet. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan yaratan, sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız, ki daha önce vefat edenler de vardır ve belli bir vakte ulaşmanız için yaşatan O'dur. Umulur ki düşünürsünüz. Sizi Allah yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgiliyken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler ömrün en zayıf çağına kadar yaşatılacak. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir ve her şeye kadirdir. Evet, bir nutfeden, bir spermadan yaratıldık. Annemizin karnında bir çiğnem et parçasıydık. Sonra güçlü kuvvetli bir çağa geldik. Sonra ihtiyarladık. Ve ayette buyrulduğu gibi, daha önce bilgiliyken, Hiçbir şeyi bilmez hale gelmek, Bugünün Alzheimer, Hastalığı, Belki de, Unutkanlığın, Gariptir, Bugün, Ergenlik dönemindeki, Yavrularımızda, Yaşlılara oranla, Daha fazla görüldüğü de, Biliniyor, Bu da bir dipnot, Kardeşlerim, İşte, Şimdi bir duamızı edelim, Bu duamızı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediyor. Müslim ve Buhari'de geçen şu duaya gelin, biz de amin diyelim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten, cimrilikten, ihtiyarlığın bunaklığına düçar olmaktan sana sığınırım. Amin. Değerli dinleyenlerim, tarih boyunca insanla o kadar çok uğraşmış ki alimler, doktorlar ne için peki yaşlılığı ortadan kaldırmak ya da kaldıramadıklarını zaten gördüler, en asgari düzeye indirmek için çalıştılar, o kadar çok uğraştılar ama bunu başaramadılar. Günümüzde estetik ameliyatlar yapılıyor, vücutta bazı iyileştirmeler yapılıyor ki bunlara zaten ruhsat verilmiyor ama bedendeki çöküşün ve ömür ağacının kurumasının önüne geçilemiyor. Bugün yüzünü gerdirenler veya gerdanını şurasını burasını çektiren insanların rahatlıkla gülemediklerini ve onlarca ilaçla hayatta kalma başarısı üzerine bu zorluğu yaşadıklarını görüyoruz. Mutlu değiller. Şimdi maalesef bazı kandırmalar da var. Şu ürünü kullanın, cildiniz daha gergin olsun. Çizgilerinizin görülmemesini istiyorsunuz. Buyurun diye içerisinde onlarca kimyevi madde olan neler var neler. Yaşlanmayı istemiyoruz ve artık bu bir sektör haline geldi. Her şeyi düzelte, bileceğini zanneden insanlar. Milyonlarca insan bunu başarmak istedi, başaramadı. Çünkü şöyle bir sır var. Ölüm de diriltmek de Allahu Teala'nın izniyle oluyor ve bu program hiçbir şekilde bozulamıyor. Ölüm ve eğer ömrümüz varsa yaşlanmamanın hiçbir şekilde karşılığı yok. Durdurulamıyor. Ömrü olan herkes, bir gün yaşlanacağına göre, ihtiyarlık gelmeden önce, düzgün işler yapmak, hayat sermayesini akıllıca bir şekilde kullanmak lazım. Hadis-i şerifte, o kemal yaşına erdikten sonra, hangi yaş? Kırk. Dünya hayatı sona erenlerin, yapamadıkları iyilikler sebebiyle, İlahi huzurda bahanelerinin kalmayacağı aktarılıyor. Hemen okuyalım onu. Buhari'de geçen bir hadis. Allahu Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır buyruluyor. O verilen ömrü nasıl yaşadın? Yeterince vakit verilmedi mi babında? Ve insanoğlu Yaşlanıp vücudu yıpransa da o iç dünyasındaki ebediyet arzusu hiç yaşlanmıyor. Nefsaniyetin mayasında faniliğe isyan var. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu 1400 yıl öncesinde bize aktarmış. Buyuruyor ki ihtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Allah Allah. Yaşlanıyoruz, cildimiz, kalbimiz, eklemlerimiz ama iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir. Nasıl ama? 14 asır önce bugün belki de tonlarca konferans verilen bu konudaki en önemli verilerden bir tanesi. İhtiyarın cildi vücudu yaşlanıyor. Hevesi, arzusu, isteği ne derseniz edin ve çok yaşama beklentisi gitmiyor. Kardeşlerim, sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta, yaşlılar vardır buyuran Peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik demiştik ya, bir tane daha hazır bir iki dakikamız varken okumak istiyorum. Radiyallahu an. Bir gün anlatıyor, yaşlı birisi, bayağı yaşlanmış birisi, Efendimiz'i diyor sallallahu aleyhi ve sellem, görmek istedi, geldi. Etrafta bulunanlar ona yol açmakta çok ağır davrandılar. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir.'' Tirmizi'nin eserinde geçiyor. Nasıl güzel bir dindeyiz. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ya Rabbi şükürler olsun bizi İslam üzere yaşatmaya devam ediyoruz. Ne olur bizleri İslam üzere öldürür. İslam üzere dirildi. Amin. Bakın, küçüğümüze merhamet etmeyen, sadece yaşlılara saygı göstereceksin değil, küçüğe de merhamet edeceksin. Camide koşturup duruyorsa yavrular, sus ne yapıyorsunuz? Sizi şunlar falan değil. Homurdanma, tebessüm et. Elinle işaret et. Gel bakalım diye. Veya şöyle güzel bir şekilde tebessüm ederek. Sus, yap. Elini dudaklarına götür Küçüğe de merhamet edeceğiz. Büyüğe hürmet edeceğiz. Şöyle bir kanı vardır. Ve doğrudur. Çünkü tecrübeyle sabittir. Çocuklarla yaşlılar arasında büyük benzerlik vardır. Evet. Çocuklarla. Yaşlılar arasında benzerlikler var. En önemli benzerlik alıngan olmalarıdır. İlgiye odaklı yaşamalarıdır. Ve hatalar yapmalarıdır. Ama hiçbir kişi şunu söyleyemez. Çocuk da yaşlı da aynı akla sahiptir. Hayır, kusura bakmayın. Çocuk tecrübesizdir. Ama anne baba veya yaşlı insanlar, Evet alıngan olabilirler, ilgi isteyebilirler. Hani deryal, derler ya bazen ne kadar çocuklaştın ya falan. Çocuk gibi hareketlerin var. Boş verin. Belki çok ağır bir imtihan oldu. İlgisiz bir ailede yetişti. Hayatı ağır imtihanlarla geçti. Sen ilgi göster. Ne olur yani amcacım, teyzecim, dedecim, ninecim dediğin zaman ne olacak? Bunu da unutmayalım oldu mu? Tecrübesizdir. Çocuklar ama yaşlı insanlar senden benden daha fazla tecrübeye sahip oldukları için aman çocuk gibi benim annem falan demeyeceğiz. Annem çok konuşuyor demeyeceğiz. Ben 30 yaşına geldim 40 yaşına geldim hala oğlum veya kızım yemeğini yedin mi hasta mısın üstünü sıkı ört bak bugün rüzgar var lodos varmış diyor ben sıkıldım deme. Çünkü onlar iyi niyetle bunları söylüyorlar. Yarın öbür gün onlar toprağa girdiğinde Allahü Teala hayırlı ölüm versin, hayırlı ömür versin onlara ölmüşlere rahmet eylesin. Amin. Onlar toprağa girdiğinde keşke biraz daha konuşsaydı. Dünyadayken eleştirip durduğum her işe karışsaydı annem babam. Diyeceğimiz zamanlar yakındır. Kardeşlerim. Dolayısıyla gelin. Biz bugünden yaşımız ne olursa olsun, gerek vücudumuzdaki değişimlere, gerek belli bir yaşa geldikten sonraki sinir sistemimizde yaşayacağımız onca şeye hazırlıklı olalım. Bizi bitmeyen bir hayat beklemiyor ama bitmeyen heveslerimiz, isteklerimiz bekliyor. 50 yaşında, 60 yaşında şunu yapmayı planlıyorum. Şimdi biraz yorulayım 60 yaşına geldiğim zaman of şöyle bir camisi olan bir sahil kasabasında hayatımı yaşarım günümü gün ederim veya o zaman bir tevbe eder bir namaza başlarım falan. Şimdi 30 sene bu şeyi donduruyorum 30 sene sonra inşallah başlayacağım demeyelim çünkü kimin ne zaman yaşayacağının bir garantisi de yok. Allahü Teala bizlere hayır ile yaşamayı, kendisinin buyurduğu üzere, istediği üzere bir hayat sürmeyi, diğer insanların da doğru yolu bulmasına vesile olacak hal ve hareketlerle yıllarca yaşadıktan sonra sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kendisinin istediği bir sonla iman kelimelerini söyleyerek ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene mizi kapamayı nasip eylesin ve Allahu Teala'dan yine duamızdır yavrularımızı da akrabalarımızı da ümmeti Muhammed'i de sallallahu aleyhi ve sellem doğru yoldan ayırmasın onların üzerindeki şu oynanan oyunları tuzak kuranların başına versin. İyi insanlarla karşılaştırsın yavrularımızı ve Müslümanları. Hayırla yaşayıp, hayırla ölmeyi ve hayırla dirilmeyi ahirette de şu radyo programımızda biz birbirimizi görmüyoruz ama aa benim gibi düşünüyor. Tam kafe dengi dediğimiz kardeşlik grubumuz var ya Halil İbrahim soframız. Orada da cennette buluşmayı nasip eylesin. Allahu Teala her birinizin, her birimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.